Türkçe Peri Masalları Deniz Kızı ve Prens Evvel zaman içinde kraliyete ait bir gemi büyük bir fırtınada kaybolmuş. Kral Renan ve mürettebatı kurtulmaya çalışmış. Ancak gemileri denizin ortasında devasa bir kayaya oturmuş. Kısa bir süre sonra rüzgar şiddetlenmiş ve sular yükselmeye başlamış. Mürettebat baniye kapılarak dua etmeye başlamış. Ah! Ah! Tanrım bize bu zor anımızda yardım et. Bizi bu şiddetli fırtınadan kurtar. Güçlü dalgaların arasında bir deniz kızı belirmiş. Ah kudretli kral, sizi bu durumda gördüğüme gerçekten çok üzüldüm. Sizi ve geminizi kurtarabilirim. Kral Rena'nın gözleri umutla parlamış ama ama karşılığında doğacak ilk çocuğunuzu bana vereceğinize dair söz vermelisiniz. Kral Renan oğlunu kucağına almaya can atıyormuş. Varisinden vazgeçme düşüncesi kralın gözlerini yaşartmış. Mürettebatının endişeli ifadelerini görünce kral deniz kızının teklifini kabul etmiş. Tamam. Kabul ediyorum. Kabul eder etmez de devasa bir dalga gemiyi kayadan alarak açık denize indirmiş. Aylar sonra kraliçe bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. Kral Renan deniz kızına verdiği sözü çoktan unutmuş. Ne kadar güzel bir çocuk. Adını Prens Aaron koyacağım. Prens Aaron büyümüş, güçlü ve yakışıklı bir prens olmuş. Bir süre sonra Kral Renan'ın aklına verdiği söz gelmiş. Oğlumuz yeterince eğitim aldı. Onu dünyada tecrübe edinmeye yollamalıyız. Onu sarayda tutmamız aptalca. Çünkü deniz kızının bakacağı ilk yer burası olacaktır. Aynı fikirdeyim. Prens Erin'i çağırarak ona her şeyi anlatmışlar. Dünyayı gezeceği düşüncesi onu çok mutlu etmiş. Baba, bilgece fikrinizi kabul ediyorum. Hemen seyahate hazırlanacağım. Bana şans dileyin. Anne babasıyla vedalaşmış ve yolculuğa çıkmış. Gün boyunca kıvrılan yollarda... Sincapların ve kuşların eşliğinde küçük yemyeşil ormanlarda dolaşmış. Ama sonra yorulmuş. Çok yoruldum. Dinlenip yemek yiyeceğim bir yer bulmalıyım. Tam başını koyacağı bir yer bulmuş ki, zahar edici bir kükreme duyulmuş. Aa! Prensin ödü patlamış. Önünde aslan başına... Ayı gövdesine ve sinek kanatlarına sahip bir yaratık dikiliyormuş. Burada ne arıyorsun evlat? Ben de deniz kızından kaçıyorum. Ben de yiyecek bir şeyler arıyorum. <gülüyor> ben yiyeceğim var. Sana yemek verebilirim. O halde bana ver. Yemek vaktimi geçirdim. Benim karnım çok aç. Prens Aaron hemen çantasından ekmek ve meyve çıkararak yaratığa uzatmış. Yaratık tek seferde tüm yiyeceğe yutmuş. Çok ama çok lezzetliydi. Beni yemediğin için mutluyum. Çok komiksin. Seni ödüllendireceğim. Al kanatlarımdan bir tüy kopar. Bu cebinde olduğu sürece ne zaman istersen, anında güçlü bir aslana, büyük bir ayıya veya hızlı bir kuşa dönüşebilirsin. Prens Aaron yaratığa teşekkür etmiş ve onunla vedalaşmış. Yürürken şöyle düşünmüş. Aslan olmak nasıl bir his merak ediyorum. Bir anda güçlü bir aslana dönüşmüş. Büyük pençelerini ve gösterişli yelesini görünce kuyruğunu mutluluk içinde sallamış. Güzel! Aslan olmayı sevdim! Ormanın kralı! Ras <gülüyor> Aaron bir süre yürüdükten sonra şöyle düşünmüş. Ayı olmak nasıl bir his merak ediyorum. Bunu söyler söylemez kalın postu ve tüyleri olan büyük bir ayıya dönüşmüş. Güzel! Dikkat arılar! Ballarınızı yemeye geliyorum. <gülüyor> Bir süre sonra Prens Aaron şöyle düşünmüş. Kuş olmak ayı veya aslan olmaktan farklı olmalı. Hemen onu da denemeliyim. Gökyüzüne yükselmiş. Kuşlar kadar özgürmüş. Prensin mutluluğu tarif edilemezmiş. <gülüyor> Bir süre sonra devasa bir krallığa gelerek oraya inmeye karar vermiş. Hemen saraya uçmuş ve salonda yemek yiyen insanları görmüş. Normal haline dönüşerek nelerin konuşulduğunu duymak için oraya yürümüş. Kral prenses için damat aramaktan bıktı. Dünyanın en yakışıklı prenslerinin portrelerini diziyor ama prenses hiçbirini beğenmiyor. Ona nasıl bir varis verecek? Eğer prenses olsaydım benimle evlenmek isteyen ilk prensle evlenirdim. O çok beklersin. Hizmetçiler biraz daha dedikodu yapmış ama prenslerin artık onları duyamıyormuş. Çünkü prensesi aramak için kuşa dönüşmüş bile. Kaleye doğru uçmuş. Pencerelerden bakarak prensesin odasını aramaya başlamış. Sonunda bulduğunda içeri uçmuş. İçeri girince de yeniden kendine dönüşmüş. Ah! Sen kimsin? Korkmayın prenses. Size zarar vermeyeceğim. Prensesin korkusu dinmiş. Prens Aaron ona kendiyle ilgili her şeyi anlatmış. Vay canına! <gülüyor> evet öyle değil mi? Prenses gülümsemiş. Senden hoşlandım. Bak ne diyeceğim. Babam savaşa gidiyor. Kılıcını odamda bırakacak. O kılıcı kim alabilirse... Benimle evlenme şansını yakalayacak. Senin almanı çok isterim. Ben olacağım o zaman. Kralla savaşa gideceğim. Ben de seni bekleyeceğim. Prens Aron oradan çıkarak krallığın ordusuna katılmış. Aynen prensesin söylediği gibi, üç gün sonra savaşa girmek için yola çıkmışlar. Şehir çok geride kalmış. Ama kral kılıcını unuttuğunu duyurmuş. Birçok asker kılıcını krala sunmuş ama kral hiçbirini kabul etmemiş. Kendi kılıcım dışında bir kılıçla savaşa giremem. Kılıcımı kızımın odasından ilk getirecek olan kişiyi sadece kızımla evlemekte kalmayacak, ben ölünce krallığı da yönetecek. Bunu duyan birçok şövalye dönmüş ve şehre doğru yola koyulmuş. Aralarında hain planlarıyla tanınan kötü niyetli kırmızı şövalye de varmış. Yol alırlarken Prens aklına daha iyi bir plan gelmiş. Herkesin onu geçmesine göz yummuş, sonra aslana dönüşerek yüksek sesle kükremiş. Güçlü kükreme sesini duyan şövalyelerin atları kontrolden çıkmış. Prens Eren kaleye doğru yoluna devam etmiş. Kaleye ulaştığında kuşa dönüşerek doğru prensesin penceresine uçmuş. Kılıcımı almaya geldim sevgili prenses. ''Başardın. İşte babamın kılıcı. Şimdi git, savaşı kazan ve bana dön.'' ''Prenses nasıl isterse. Ama unutma, herhangi bir sebepten eğer geri dönmezsem, kapana sıkıştığımı bil. Deniz kenarına git ve şarkı söyle. Sesin sayesinde seni bulabilirim.'' Prenses onaylamış ve ona kraliyet yüzüğünün yarısını vermiş. Prens elini öpmüş ve pencereden uçup gitmiş. Uzun bir süre uçtuktan sonra Prens Aaron susamış ve yakındaki bir nehre inmeye karar vermiş. Ama o farkında olmasa da deniz kızı ona çok yakınmış. Su içmek için diz çöktüğünde deniz kızı dalga çıkarmış ve ikisi de suyun altında yok olmuş. Bir süre sonra derenin yanından geçen kırmızı şövalye de su içmek için durmuş. Kılıcı nehrin kenarında görünce çok sevinmiş. Vay canına! Galiba şanslı günümdeyim. Hemen toparlanarak kralın yanına dönmüş ve kılıcı ona sunmuş. Savaştan sonra kral ülkesine dönmüş. Halkı onu neşeyle, kutlamalarla karşılamış. Prenses, prens Aaron'ın babasının arkasındaki askerlerin arasında olmadığını görünce çok üzülmüş. Kırmızı şövalye savaşta büyük cesaret gösterdi. Savaştan önce de kılıcımı bana getirdi. Söz verdiğim gibi kızımla evlenecek. Hem de yarın. Saraydaki herkes kutlamalara başlamış. Neşesin! Yaşasın! Yaşasın! <gülüyor> Müstakbel gelin dışında herkes mutluymuş. O gün deniz kıyısına gitmiş ve içindeki kederi denize akıtmış. Neredesin prensim, neredesin? Bana geri gel prensim, özlüyorum seni. Yüreğim özleminle doluyor prensim. Yüreğim özleminle dolu. Su altında deniz kızı Prens Erin'ı yosun yatağına yatırmış. Prensesin şarkısını duyarak şöyle demiş. Dinli, sevgilin senin için şarkı söylüyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Ah ben duyabiliyorum. Biz deniz kızları dışarıda olan biten her şeyi biliriz. Bu mümkün değil. Sana inanmıyorum. Biz deniz kızlarının dışarıda olan her şeyi duyduğumuz ama inanmıyorsun? Hayır. Orada kimsenin şarkı söylediğine inanmıyorum. Sadece benimle konuşmak için bahane arıyorsun. Ah, sana bunu kanıtlayacağım şapşal adam. Deniz kızı onu su yüzeyine biraz daha yaklaştırmış. Şimdi duyabiliyor musun bakalım? Hayır, su sesi dışında hiçbir şey duymuyorum. Deniz kızı onu biraz daha yukarı götürmüş. Peki ya şimdi? Hayır, dalga sesleri dışında hiçbir şey duymuyorum. Deniz kızı onu suyun yüzeyine çıkarmış. Onu şimdi duyabildiğine eminim. Biliyor musun? Hiçbir önemi yok. O anda kuş olmayı dilemiş... ...ve deniz kızının elinden kurtulmuş. Hayır! Prens Aaron... ...tüm gücüyle sevdiğine doğru uçmuş. Onu gören prenses... ...neşeyle ayağa kalkmış. Aşkın sayesinde geri döndüm. Geri gelmene gerçekten çok sevindim... ...sevgilim. Ama fazla zamanımız yok. Hadi hemen saraya gidelim. Saraya ulaştıklarında... ...prenses şu duyuruyu yapmış. Baba... Bu beyefendi Kırmızı Şövalyeden güçlü olduğunu iddia ediyor. Aklını kaçırmış herhalde. Hey! Biraz sert olmadı mı sence de? Şşşt, beyefendi! Sihirlerle ilgili engin bilgiye sahip olduğunuzu biliyorum. Bu adam aslana dönüşebileceğini iddia ediyor. Ona nasıl yapıldığını göstersenize. Kırmızı Şövalye hayatında sihirle ilgili tek bir kitap bile okumamış. Ama kendini herkesten üstün görüyormuş. Çabalamış, çabalamış, suratını buruşturmuş. Oh, tanrım! İzlemek acı vericiydi. Belki aslan biraz zor oldu. Ayıya dönüşseniz nasıl olur? Kırmızı şövalye yeniden denemiş Ve yine başarısız olmuş. Belki de büyük hayvanları bırakıp, Küçük bir hayvanı denemeliyiz. Hı? Kuş olmayı deneseniz nasıl olur sizce? Aslında ben... Ben... Ee... Gerçekten aslana dönüşebilir misin? Ağzından bu kelimeler dökülür dökülmez, Prince Aaron aslana dönüşerek... Tüm gücüyle kükremiş. Saraydaki herkes sarsılmış. Ama kral hiç tepki vermemiş. Ayıya dönüşebilir misin? Anında... Aslanın yerinde bir ayı duruyor. Son olarak kuş. Çabucak devasa ayı küçücük bir sinek kuşuna dönüşmüş. Kral olup bitenlerini şeyle izlemiş. Çünkü kızının ne yapmaya çalıştığını anlamış. Kılıcı getiren kişi yoksa o muydu? Evet o. Odama gelen adam oydu. Sadece onunla evlenirim. Prenses kralı her şeyi anlatmış. Kırmızı şövalyenin yalan söylediğini öğrenen kral onu zindana attırmış. Hemen sonra iki aşığın evleneceğini duyurmuş. Herkes kutlamaya başlamış. Yine bir ziyafet verilmiş. Ama bu kez prenses de eğlenmiş.